1149, numaralı konu, İbni Abbas'ı, Müzzemmil suresinin inmesi üzerine Eşhab'ın vitir namazı hakkındaki rivayeti, Evet, Müzzemmil suresinin başlangıcı indiğinde sahabiler Ramazan ayında yaptıkları ibadet kadar geceleyin kalkıp ibadet ederlerdi, teravih kadar namaz kılarlardı, bu surenin başlangıcı ile sonu arasında tam bir senelik bir zaman vardır.